Cumanız mübarek olsun aziz ve sevgili Akra dinleyicileri size Avustralya'nın ta güneyindeki Varnambul şehrinden e, bağlantı kurarak efendim canlı yayınla hitap ediyorum. Bir e, hadisi kutsi okumak istiyorum bu cuma sohbetinde size. Bu kitapı e, Mekke-i Mükerreme'de çok kıymetli bir kardeşimizin elindeydi. Cidde'de bir eve ziyarete gittiğimiz zaman şunu okuyalım demişti. Efendim...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 Efendim, çok güzel bilgiler bulacaksınız. Kalemlerinizi hazırlayın, defterlerinizi hazırlayın, not alın. Tabi şimdi aslında kalem defteri de kalmadı. Efendim, radyonuzun yanında eğer varsa band alırsınız, iş biter. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyorum. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan Rabbimizin adıyla başlıyorum. Yekulullahü Azze ve Celle, Aziz ve celil olan allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, diyor Peygamber Efendimiz, Yebne Adem,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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, başka hadis-i şeriflerinde okuyoruz, biliyoruz, siz de duymuşsunuzdur ki şüpheliden bile kaçarlardı. Sahabe-i kiram harama düşeriz diye korkularından şüpheli ama helal olan şeylerden bile uzak dururlardı. Çünkü şüpheliden kaçan dinini korumuş olur. Haramdan korunan dinini halis muhlis yapmış olur. وَمَنْ تَلَكَ الْغِيبَةَ وَهَرَتْ مَحَبَّتُهُ kim gıybet etmeyi bırakırsa, gıybet etmezse, bu işi yapmazsa onun e, sevgisi gönüllere yayılır. Sevgisi aşikar olur. Yani herkes onu sever. Onun için e, başkalarını çekiştirmemeye, aleyhinde konuşmamaya, sanki karşımızdaymış da duysa darılacakmış gibi hayal ederek aleyhinde konuşmamaya, yani gıybet etmemeye çalışacağız. Tabi biliyorsunuz gıybet konusunda çok meşhur bir hadisi şerif var.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 Gıybeti terk etmemiz önemli bir ahlaki durumdur. Sonuç ne? Eğer biz gıybeti terk eden bir insan olursak, bizim sevgimiz gönüllere yayılacak. Herkes bizi sevecek. Yani zaharat muhabbetu demek bu. Muhabbeti zahir olur. Yani her herkes onu sever. Ve tevessaret hasenatuhu. iyilikleri de efendim çoğalır. Tabi Allah ona bir bereket veriyor gıybet etmediği için senate iyilikleri yapma imkan buluyor. Çünkü iyilikleri yapma kuvvet de Allah'tandır. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyoruz. Bu sözü hepimiz mi söylüyoruz? Ne demek? Yani Allah'tan başka güç kuvvet sahibi yoktur. Bütün güç güç kuvvet Allah'ın elindedir. Her şey onun efendimiz şeyle oluyor. Gücüyle, kuvvetiyle, müsaadesiyle oluyor demek. Buna büyüklerimiz gizli tevhid demişler.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 Efendim e, ve e, Müslümanlar birbirlerini sevdiği, saydığı, işbirliği yaptığı için de sonuçlar çok güzel olur. وَمَنِيَ اَتَزَلَا عَنِ Kim insanlardan uzaklaşırsa onlardan kurtulmuş olur, selamette olmuş olur. Evet, yani çılgın kalabalıklara, efendim, vasıfsız kalabalıklara insanların arasına girdi mi insan? Tabii onların günahları, günahkar durumları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 kendi gücü bu kadar kuvvetli olmayan insanlar onlarla ahbaplık ederken onların huylarına, efendim, alışkanlıklarına kendileri de saplanabilirler. Zayıf insanın tabi başkasının yanında etkilenmesi dolayısıyla zarar görmesi mahis konusu olur. Yani bir açıklama yapmış oldum. Evet insanlardan ayrılan, uzaklaşan selamete erer. Onlardan kurtulmuş olur. Şerleri vardır, dedikoduları vardır. Çeşitli efendim, zararları vardır. Onlardan kurtulmuş olur. Vasıfsız insanlardan, günahkar, günah şerli insanlardan uzaklaşacağız. Bunu anlıyoruz ama bir daha ihtar ediyoruz ki sakın bu genelleştirilmesin. İyi insanların sohbetine koşmak lazım. Alim fazıl, kamil insanları, efendim büyük şahsiyetleri daima arayıp bulmaya çalışmak lazım diye on arasında hatırlatıyoruz. Parantez içinde, hadisi kutsunun içinde olmamasına rağmen mana iyi anlaşılsın diye söylüyoruz. hemen men kalle kelamuhu kemule akluhu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 Ee, az konuşmalı ki insanın düşünmeye vakti olsun, fırsatı olsun ve söylediği sözleri düşüne düşüne söylesin. Tabi düşüne düşüne söz söyle, söyleyince de aklı izman yapmış oluyor. Yani egzersiz yapmış oluyor. Binaenere düşünce düşünen mütefekkir bir insan olmuş oluyor. Aklı da böylece gelişir tabi. Sözü az olanın aklı kamil olur. hemen men bir bil kalili minaz fakat bima indallah.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 Bir serif olmak, razı olmak lazım. Efendim bu da Allah'a güvenmenin bir tezahürüdür. olur şeyden dolayı efendim istikbal endişesinden dolayı depo ediyor balı mülkü. Aman çocuklarım rahat etsin. Aman istikbalde emekli olunca efendim rahat edeyim filan diye yani ihtiyacından fazlasını kazanıp depo ediyor, depo ediyor filan. Depo etme huyu var insanoğlunda. Tabi İslam'da böyle değil. İslam'da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 Efendim, kavanozun içine koyup da dışını yalamak filan gibi parası var ama yemiyor, yedirmiyor. Sonra tabi mirasçılar paylaşıp gidiyorlar. Öyle olmaması lazım. İnsan yemeli, yedirmeli, hayrını, hasenatını yapmalı. Efendim sevapları da kazanmalı. Yani sağlığında bu işlerin hepsini yapmış olması ne kadar güzel, akıllıca bir hareket olur. Evet. Sonra hadis-i şerif devam ediyor. Yemne Adem, ente ta'amelu, ente la bi ta bima ta'lem peki efendim tekrar uyguluma mal adam bir soru Allah Teala Hazretlerinden biz Adem oğullarına ey Ademoğlu, oğul sen bildiğine amel etmiyorsun ki neden bilmediğin efendim e, konu, e, konuları ilim öğrenmek istiyorsun onları bilmeyi istiyorsun bildiğini yapmıyorsun ki ne olacak ötekileri de öğreneceksin bildiğini yapmıyorsun onu da yapmayacaksın bu sorudan bir kitap var tabii bu soruda. Biz Adem oğullarına ne çıkıyor? Yani biz müminler Allah'a inanmış kullar olarak ne yapacağız? Efendim, e, bildiğimizle amel edeceğiz. Bildiğimizi uygulayacağız. E, Allah'ın emirlerinden bildiğimiz Allah'ın sevdiği işleri yapacağız. Bildiğini işlemeden, ilmiyle amil olmadan efendim bilmediği şeyleri istemenin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 hemen uygulamalı, uygulamalı insan. Bir ayet büyüyünce hemen uygulamalı. Biliyorsunuz içki haramdır diye ayetler inince e, Medine ahalisi Medine'deki Müslümanlar içki haram değil iken evler. Ne demek ki? Küplerinde içkiler filan bulunuyordu anlaşılan. İçki haramdır diye ayetlerime inince Medine'nin sokaklarının kenarlarından seller gibi efendim içkiler atmış. Neden?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 Devam ediyor hadis-i şerif. Dehlte ömrüketi talep et dünya vevat hatırlı cennete. Enneket alımı ennekilat emodu geden ve teşva ulmalık ennekel muhallet. Diyor ki ömrünü ey insanoğlu ömrünü harcadın fani ettin ifna ettin yok ettin dünyalık talep edeceğim diye ömrünü geçirdim vevat hatırlı cennet. Ama cenneti talep etmek için bir gayret göstermiyorsun. Dünya fani. Ömrünü harcadın bu fani dünya için. Ama cennet ebedi, cenneti talep etmek için bir gayretin yok. Ke enneke taleme enneke la eden. Sanki sen e, yarın ölü, ö, ölmeyeceğini biliyormuşsun gibi bir garanti içindeyiz. cennete böyle bir çalışma içinde değilsin. Ve tecmaul mâleke enneke mukalledun. Sanki mal topluyorsun, emedi kalacakmışsın gibi dünyada. Halbuki topladığın efendim ihtiyaçtan kat kat fazla. İşte oyalanıyorsun, malda yalan, mülkte yalan var biraz da, sen oyalan diye eserime söylemiş Yunus Emre'miz, rahmetullahi. Aleyh. Hani mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi, sahibi. Malda yalan, mülkte yalan var biraz da sen oyalan. Yani bu gerçeği. İnsan ömrünün sonuna doğru anlıyor. Efendim o anlayıncaya kadar da başka insanların düşüyor hatalara düşüyor. Çalışacağım, kazanacağım, biriktireceğim. Çalışacağım, kazanacağım, biriktireceğim. İyi güzel ama hayrın hasenatın ne? Öleceksin, ölü verirsin. Belki hemen yarın öleceksin. Ona hazırlığın ne? Hayır hasenat yok. Ahirete hazırlık yok. Cenneti talep yok. Ömrü efendim dünyalık talebinde geçiriyor insan olur. Bir bir Ve Bu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 Evet, aziz ve Muhterem kardeşlerim, bu gerçekler bu allah Teala Hazretleri'nin Peygamber Efendimiz'e vahyetmiş olduğu gerçekler, hadis-i kusiri önemli gerçekler, onun için dikkatle dinleyin not alın, efendim bant alın diye söylemiştim, son cümlelere yaklaştık İnnallâhe evha ilet dünya, allah Teala Hazretleri dünyaya vahyetti ki ya dünya dünya tabi bizim için bir cansız varlık ama allah Teala Hazretleri her canlı cansız varlığa rububiyetiyle, ruhiyetiyle hitap ediyor, emrediyor ve onlar da o emre uygun hareket ediyorlar. Aylar, yıldızlar, güneşler, maddeler, atomlar her şey Allah'ın emriyle hareket ediyor. dünyaya vahdet etti ki Allahu Teala azizleri ya dünya, ey dünya, ey dünyalık, ey mal, mülk, mevki, makam vesaire. Ahrimil haris. Ruslu insana haram oldu. Yani gitme hırslı insan seni elde edemesin. Hırslı insanın eline girme. Eh ahrimil harise aleyke. Sana haris olan insana kendini haram eyle, girme, eline geçme. Ve biz zahide ki sana karşı zahidane davranan, sırt döndüren, Allah'ın rızasını düşünen, ahireti kazanmak için dünyaya önem vermeyen abid, sahit insanları efendim e, e, eline girmeye çalış, onlara git. Vestakdimil haris sana karşı haris olan insanı sen köle gibi kullan vaktimil zahide sana karşı zahid olan kimseye de hizmet eyle diye dünyayı vahyettiğini bu hadis-i şerif bildiriyor. Evet muhterem kardeşlerim, tarih boyunca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 Allah hem onlara ömür vermiş, hem mal mülk vermiş, hem bu koca diyarları vermiş, biz de onların, evet onlara verilen o ikramların, evetim kalanlarıyla bir kısmı elimizden çıktığı halde hala istifade ediyoruz. Demek ki Allah dünyayı istemeyip ahireti isteyene evetim dünyalığı veriyor. Efendim ahireti unutup da dünyalığı elde etmek isteyene vermiyor ve onu kire gibi kullandırtıyor. Efendim ama abid, Said Allah'ın sevgili kuluna da dünya köle gibi hizmet ediyor. Yani köş köş olsa istese de istemezse zaten Allah emredince istememesi bahis konusu değil. Ona hizmetkar oluyor. Onun için dinin bu gerçeklerini, bu hadisi kutsu de ilahi gerçekler bunlar. Bunları anladığımıza göre hayatımızı buna göre tanzim edelim. Allah'a güzel kulluk etmeye çalışalım. Ahireti kazanmaya çalışalım. Allahu Teala Hazretleri hem dünyamızı hem ahiretimizi mağmur eylesin. Şu mübarek cuma gününde bu mübarek hadis-i şerifi okudum. Uzak diyarlardan size sevgiler ve selamlar ederim. Kapurdaki aile eğitim kampımız var. Çocukları, aileleri, gençleri, hanımları, beyleri eğitecek. 10 günlük bir kamptayız. Bir üniversitenin kampüsünde eğitim çalışmaları yapıyoruz. Onların selamlarını da sizlere arz ederim. Allah-u Teala Hazretleri sizi nice nice efendim, kandillere, cumalara sıhhat ve afiyetle ergesin. Ömrünüzü arifane, efendim, zahidane, Allah'ın rızasına uygun bu hadisi şeriflerin, bu kutsi hadisi şeriflerin manalarına uygun arifane bir şekilde geçirmeyi nasip eylesin. Ömrünüzü hayırlı, bereketli eylesin. Rabbimizin huzuruna, efendim, sevdiği, razı olduğu kullar olarak... Yüzlerimiz ak, alınlarımız açık olarak sevdiği kullara varalım. Yapımız cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin sevgili ve değerli akra dinleyicilerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Merekatü olsun.